İbrahim Celal'in tefsirinden Gaşiye suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Suretul Gaşiye. Mekkiyetü 60 ayet. Mekke'de nazil olmuş olup 26 ayetten ibarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hel etake? Sana geldi mi? Buradaki hal'den kasıt aslında kat etake. Sana geldi. Yani geldi mi den kasıt sana geldi. Ne geldi? Hadisul Gaşiye. Kıyametin el-kıyame. Kıyametin haberi sana geldi. لِأَنَّا تَحْشَاَ الْخَلَٰئِكَ بِأَهْوَالِهَا Niye gâşiye denilmiş? Gâşiye bir şeyin üstünü örtmek, perdelemek manasına geliyor. Dehşet ve korkusundan dolayı, korkutucu halinden dolayı bütün mahlukatın üstünü kuşattığı için adeta bir korku örtüsü olarak üzerlerine çöktüğü için ondan dolayı gâşiye denilmiştir. Vücuhun işte o günde, o kıyametin o dehşetli olduğu o günde yevmeyizin o gün ubir <IDOR> biha al-dawab fi'l-mevdi'ayn. her zevati <gülüyor> fil mevdi'ayn. Her iki yerde de aynı şekilde. Vücuhun şimdi hem müminlerin yüzleri hem kafirlerin yüzleri için burada zikredilebilir. He, o gün de bazı yüzler burada mutlak olarak zikrediliyor. Nekre olunca mutlak olmuş oluyor. Haşiatun. <gülüyor> o gün bazı yüzler zelil <gülüyor> iletün. Zelil bir durumda, aşağı bir durumdadır amiletun maasibetun ve aynı zamanda onlarda bir zaten nasbin ve tahab bir salasili vel ağlani boyunlarına geçirmiş olunan zincirler dolayısıyla adeta onlar tamamen yorgun ve argın bir vaziyette bulunmaktadırlar o kıyametin o dehşetinin olduğu o anda Tüsla, onlar salla yusalli tusalli tusla bir dammit taybe fatiha taanın Zammesiyle de olur, tüsla da olabilir, tesla da olabilir. Her iki şekilde de zikredilebilir. <gülüyor> Onlar ne olur? Atılırlar. Nereye? Naren bir ateşe. Nasıl bir ateşe? hamiyeter Yani kızgın sıcaklığıyla beraber, dehşetiyle beraber, aleviyle beraber, saçırıcı aleviyle beraber kızgın ateşe atılırlar. Tuska onlara içirilir. Ney min ayin, bir çeşmeden âniyetün yani şedîdül harareti, sıcaklığı şiddetli olan, şiddetli olan bir sudan, bir çeşmeden onlara iş içirilir. Leyse lehum ta'amun ve onlar için o cehennemde bir yiyecek de yoktur. Ne vardır? İllâ min dâri' ancak onlar için orada bir dikenli yiyecek vardır hani develerin yemiş olduğu şey gibi, ağzı parçalar, yutacağı zaman boğazı parçalar, ağzı ve boğazı parçalayan dikenli <gülüyor> yiyecekler vardır. Bu nedir? هَوَا نَوْمُّنَ La لَا تَرْعَاهُ li لِهْخَبْسِهِ Yani pisliğinden dolayı yani çirkin, hoş olmayan, zarar verici dediğimiz gibi ağzı ve boğazı parçalayıcı derecede olan dikenli bir nevi yiyecek olmuş oluyor. Özellikle develer falan, zürafalar da mesela o manada onların bir yiyeceği, hoş olmayan bir yiyeceği. O böylece onlar orada onu yerler. Laüs <gülüyor> menü ve onlar orada semizlenmezle de, yani doymaz da aynı zamanda yani açlığı giderilmez, doymaz. Velayu uniminciğü el ve açlığına da bir fayda vermez. Ne doyar, ne de açlığına bir fayda vermez. İşte o günde bazı yüzler böyledir. Korkunç. Hal. Ama inşallah Rabbim öyle essin. o günde yevme izin bazı yüzlerde vardır ki nahimetül hasenetün. Gayet güzeldir. Yani nimet masal gayet güzeldir. Lisaiha fit dünya bir taati itaat ile beraber dünyada ne yapmış, koşturmuş. Ne üzere radiyetün fil ahireti. Dünyada hem hayrla koşmuş, ahirette de ne yapmış? Tamamıyla razı olmuş bir durumdadır. Yani koşmasından razıdır. Koşuşundan, koşturmacasından, hayra koşturmasından dünyada hayra koşturmuş, ahirette de o hayrından dolayı ne olmuştur? Razı ve memnun olmuştur fil ahiret. Niye? Lammara ad sevabı çünkü ahirette ne yapmış oluyor? Sevabını görmüş oluyor. Dünyada hayırla koştuğundan dolayı, ahirette de sevabını görmüş olduğundan dolayı bu halinden razı olmuş kimsedir. O güzel olan, nimete mazhar olmuş olan insanlar. Onlar ne de, nerededirler? fi cennetin âliyetin, hissen ve mânen. Duygu bakımından ve mana bakımından da yüksek cennettedirler Ali cennettedirler onlar. Öyle ki öyle güzel hoş bir cennette ali bir cennettedirler ki la yusmau bil yali ve tay la veya la tusmau her iki şekilde de okunabilir. Fiha lagiyetun. Orada lah, hoş, küfür yani hoş olmayan, küfür, kötü gibi şeyler sözler yoktur. E yani nefsuzatin layi. Ey hezeyan milenkalam. Saçma sapan, kötü küfre benzer. Kötü sözlerin olmadığı, yani tersiyle güzel sözlerin olduğu bir yerdir. Fiha aynun cadiyetun. Orada bilma'i, yani bir uyun. Akan nehirler vardır. O cennette onu tavsif ediyor. Akan nehirler vardır. Fiha sururun merfu'a. Orada zaten miktan ve, ve muhaller. Varlığı, kıymeti, yeri itibarıyla Orada yüksek sedirler, yüksek koltuklar vardır o cennette. Yüksek koltuklar üzerine Allah hatta ne diyor da başka ayette ala sürülü mütekabilin karşılıklı sedirler üzerine koltuklar üzerine otururlar. Dünya maceralarını hatta birbirlerine insanlar hatırlatırlar, anlatırlar. Böylece ondan için orada yüksek koltuklar vardır. O ekvabun mevdu atun. Bu aynı zamanda kendilerine adeta sehpada serilmiş gibi e, konulmuş olan kadehler de kendileri için orada vardır. Ektahun la Yani gayet güzel, hoş görünümlü, kötü olmayan, kaba olmayan, çirkin olmayan kadehler, bardaklar kendileri için vardır. Ala hafatul uyuni midetul şerbihim. Yani Bakıldığında içme anında midenin hoşuna girecek, hoşnut edebilecek derecede güzel kadehler kendileri için vardır. Aynı zamanda ve kendileri için yan yana dizilmiş, hani bir köy odalarında bir benzeri olaraktan, ve en köşeye koltukları gibi kendileri için dizilmiş, sıra sıra dizilmiş elbetteki yastıklar da onlar için mevcuttur. Ve nemarikun vesaidun masrufetun bazıha bi'cenbin bazığa yestened leha. Yani dayanabilecekleri, bazısının başısına dayanabileceği kendileri için yastıklarda orada vardır. Aynı zamanda daha ne var? Ve zerabi gün basata telafisu leha hamdun. Mes Mevzusetün, yani mevsutetün, kendileri için serilmiş, altlarında, ayaklarının altında serilmiş, kendileri için halılarda mevcut olmuş olmaktadır. Yayılmış hal, halılarda kendilerine mevcuttur. Bir derece cehennemdekilerin yüzünü, halini, bir derece cennettekilerin durumunu, ulaştıkları nimetleri zikrettikten sonra Efela yanzurûne, bakmaz mı? Yani mefhumu muhalifiyle bak. Eveleriniz ulayifara Mekke'te nazarı itibaren ibret nazarıyla ey Mekke kafirleri bakmaz mısınız? Neye? İleri ibli, deveye bakmaz mısınız? Yani burada o deveye 24 saat bakıyorlar. Dünyalarında deve var. Devenin dışında bir şey yok ki. Yani ibretle bakın. Yani affedersiniz, hani derler ya öküzün tırına baktığı gibi. O şekilde değil de ey Mekke kafirleri ibretle bakın düşünerekten bakın diye Cenab-ı Hak onları uyarıyor. Deveye bakmaz mısınız? Neyine? Keyfe kulikat nasıl yaratılmış? Devenin nasıl yaratıldığına bakmaz mısınız? O ile semaya, göğe bakmaz mısınız yine ona atıf. Efele ile semai. Göğe bakmaz mısınız? Neyine? Keyfe rufia. Boşlukta altında hiçbir direk olmaksızın nasıl yükseltildiğine bakmaz mısınız? Ve ilel dağlara bakmaz mısınız? Efele yanzuruna ilel Dağlara bakmaz mısınız? Keyfe, musibe nasıl kazıklar gibi çakılmış olduğuna. Ve ardi, yere bakmaz mısınız? Keyfe, sutiha nasıl safh edilmiş? Yani ey masaden feyessedillûne biha, nasıl ayaklarınızı altında yayılmış diye yere bakmaz mısınız? Ondan sonraki sayfada da ayet-i kerimenin devamında gâşiye. Evet, ala kudretillahi taala ve vahdaniyeti. Yani ayaklarınızın altına serilmiş olan o yere orada Cenab-ı kudretine ve birliğine, tekliğine bakmaz mısınız? Görmez misiniz? Güç ve kudretini, vahdaniyetini görmez misiniz? Ve sudret bil ibil gayriha ve Burada sürekli meşgul oldukları, iç içe oldukları, burada Cenab-ı onlara hani İnsan ülfet ed ederse bir şeye, çok alışkanlık meydana ederse o şeyin ehemmiyetini bilmez. Mesela hiç sabahleyin kalkarken güneş doğduğu için teşekkür ettiniz mi? İki rekat namaz kıldınız mı güneş doğduğu için? Hiçbir gün ya Rabbi çok şükür bugün güneş doğdu dediniz mi? Yok. Niye? Çünkü alışmışız. Mecbur doğacak gibi yani. Alışa geldiğimiz için devamı doğuyor, doğuşu belli, batışı belli. Onun için ayrı bir ibrette bakmıyoruz. Araplar da 24 saat yani Mercedes'ten kendileri için daha değerli olan her gün 24 saat beraber oldukları o devreye bakmıyor. Yani ibret de bakmalarını, cenaba beraber oldukları o şeylere bakmalarını ifade ediyor. Va kabulu sutiha fi fi anl arda satha va aliyah ulama shar la kurete kamaqala alunheya ve inlam yamtusurukna min arkaari shar'i. Yani kürenin de yer kürenin de o yere bakmazlar mı? Yani kürenin yuvarlak olması ve yeryüzünün de o insanların ayaklarının altında serilmiş olmasına bakmaz mı? Fezeggir, <gülüyor> <gülüyor> hatırlat, söyle, ifade et, hör onlara ey Habibim neyi? Nî ve delâ <gülüyor> ile tevhîbihî, Allah'ın nimetlerini ve Allah'ın varlığını ve birliğini tekliğini ey Habibim onlara anlat. Niye? Çünkü innama ente buzeggir. Çünkü sen ancak nesin? Hatırlatıcısın. Yani Efendimizin değil mi Kur'an'da iki vasfı var. Beşiren ve nezira. Cennette müjdeleyen, cehennemle inzar edip korkutucu özelliği var. Ama söyle, duyur, ikaz et, hatırla. Çünkü bir sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Zorlayıcı ve zorbalayıcı değilsin. Onların üzerine bir zorba değilsin. Ve fikraatin bir sadi, bazı kıraatlarda bir musayitir. Sâd ile de okunmuş sinne değil de. bir sâdi bedel us bir musallitin ve hazâ kabdel emri bir cihâdi. Bu neymiş? cihat emrinden önce inmiş olması da hatırlatılmış oluyor. Le bir musayitir. Sen onlar üzerinde zorba değilsin. İlla ancak lakin Men tebella, kim yüz çevirirse sırt dönerse yani ara imani imandan sırt çevirir yüz çevirir kabul etmezse ve kafere bil Kur'anı ve Kur'anı da inkar ederse işte feyuazibullah Allah onlara ne yapar azab eder nasıl azab el ekber en büyük bir azara bile en dehşetli bir azara bile Allah onlara azab eder azabul ahire. Bu nedir? Cehennemdeki ahiretteki azaptır. Ve asarı azabı dünya onun küçüğü nedir? Dünyadaki azaptır. Ne ile? Bil katli esri öldürmek veya esir almak iledir. İme ile inayabır. Ne olacak? Tilkinin dönüp dolaştığı yer küçücük dükkandır. Onların da dönüşüne nerededir? rucu umbardan mevti. Ölümden sonra onların dönüşü de elbette ki bisedir. En sonu bize dönecekler. Böylece dönünce ne yapacağız? Sonra onların hesabı, sorgu ve suali de bize aittir. Onları da biz sorgulayacağız. Kesinlikle ebediyen terk etmeksizin, unutmaksızın onların cezası da elbette ki bize aittir buyuruyor Cenab-ı